1115, numaralı konu, ihtiyar bir kişiyle bir gencin cehennemden bahsedildiğinde düşüp ölmeleri, evet, Hazreti Peygamber bir gün bir mecliste, ey iman edenler, nefsinizi ve aile efradınızı yakıtı insanlarla taşlar olan bir ateşten koruyunuz, numaralı konu, tahrim, 66.sura 6 ayetini okudular, bunun üzerine orada bulunan bir ihtiyar kalkarak, ey Allah'ın Resulü, cehennemin taşları da dünya taşları gibi midir, diye sordu, Hazreti Peygamber de, nefsimi kudretlerine, Elinde tutana yemin ederim ki cehennemin bir taşı bu dünyanın bütün dağlarından daha büyüktür. Buyurdular. Bu sözler üzerine o ihtiyar bayılarak yere düştü. Hazreti Peygamber mübarek ellerini onun kalbi üzerine koydular ve hala yaşamakta olduğunu anladıklarında, ey ihtiyar, la ilaha illallah de buyurdular. O da la ilaha illallah dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onu cennette müjdelediler. Orada bulunan sahabiler, ey Allah'ın Rasulü, aramızda sadece onu mu cennette müjdeledi